Evet. İbn Abbas'tan gelen nakilde bir gün güneş battıktan sonra Kabe'nin arkasında Rabia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe, Harb oğlu Ebu Süfyan, Abdüdar oğullarından bir adam, Esed oğullarının kardeşleri Ebu Bahteri, Esed oğlu Mustalip oğlu Esed, Esed oğlu Zema, Mugir oğlu Vedit, Hişam oğlu Ebu Cihil. Ebu Ubeylu oğlu Abdullah, Halef oğlu Umayye, Vail oğlu As, Sehim kabilesinden Haccaçın iki oğlu Nubeyha ve Münebbih aralarında toplandılar ve dediler ki Muhammed'e bir heyet gönderin, onunla konuşsun, tartışsın ve onu aciz bıraksın. Böylece sizin mazeretiniz kalmaz. Bunun üzerine ve sellem'e bir heyet gönderdiler. Ve kavminin eşrafı seninle konuşmak için toplandı dediler. Aleyhissalatü vesselam hak yola girme konusunda onların durumunda bir değişiklik olduğunu zannederek koşa koşa geldi. Aleyhissalatü vesselamın onların doğru yola gelmesini çok istiyor, seviniyordu. Onların karşı çıkmaları kendisine zor geliyordu. Nihayet varıp yanlarına oturdu. Onlar dediler ki ey Muhammed biz seni bir daha mazeretimiz kalmasın diye çağırdık. Allah'ın da ki Araplardan kavmi arasına, senin kavminin arasına girdiğinden daha kötü bir şey girdiren kimseyi tanımıyoruz. Sen babalara küfrettin, dini ayıpladın, rüyaları budalalıkla niteledin, ilahlara hakaret ettin ve topluluğu dağıttın. Seninle bizim aramızda olan her konuda işlemedik bir kötülük bırakmadın. Sen bu sözü getirmekle maksadın bir malda etmekse... Sana malımızdan toplayalım. Ve sen içimizde en çok malı olan kişi ol. <gülüyor> Eğer senin gördüğünü söylediğini ve sana gelen bir şey ise, böyle da olabilir. O zaman seni iyileştirmek için, tabip aramak için malımızı sarf, edin, sarf edelim. Ve bu konuda seni mazur sayalım. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizin söylediklerinizden hiçbiri bende yok. Size getirdiğim şeyi ne malınızı istemek için, ne de üstünüzde şeref elde etmek için, ne de kral olmak için getirdim. Yalnızca allah Teala beni size vekil olarak gönderdi, bana bir kitab indirdi, sizin müjdelemeni ve uyarmanı emretti. Bunun üzerine ben de size Rabbimin misaletini tebliğ ettim ve öğütte bulundum. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşen şeydir. Eğer reddederseniz Allah'ın emri yarınca sabrederim. En sonunda Allah benim sizin aranızda hükmünü verir. Ve da aleyhissalatü buna önce sözler söyler. 94, 95, 96 ve 97 Onlara hidayet verdiği zaman insanları inanmaktan alıkoyan sadece Allah peygamber olarak bir beşeri mi göndermiştir demeleridir peki De eğer yeryüzünde yerleşmiş dolaşan melekler olsaydı biz ancak onlara peygamber olarak bir melek indirirdik peki şahit olarak benim ve sizin aranızda Allah yeter muhakkak ki o kullar için habirdir basirdir Allah kimi hidayete erdirirse o hidayete ermiştir Kimi de dalalete düşürürse ondan başka onlar için dostlar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sahurlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Dostları cehennemdir. O ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız. Allah'ın Sıbhanı Teala mahlukatına tasarrufunu, ve onlar üzerindeki hükmünün geçerli olduğunu haber vererek hiçbir kimsenin hükümlerinden dolayı Allah'ı sorguya çekemeyeceğini ve onun kimi dilerse hidayete götüreceğini ve hidayete götürdüklerinde saptıracak başka kimse bulunmadığını bildiriyor. Enes'ten gelen bir rivayette birisi Ey Allah'ın Resulü kafir kıyamet günü yüzüstüne haşlı haşrolunur deyince vesselam, Dünyada iken onu ayakları üstüne yürüten kıyamet günü yüzüstü yürütmeye Kadir olmaz mı buyurmuştur. Hadis Bukhari ve Müslim'de. 98 ve 99 bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimize küfür ettiler. Ve kemik ufalanmış toprak olduğumuzdan sonra mı biz mi yeniden bir yaratılışla diriltileceğiz dediler. Görmezler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah onların benzerlerini de yaratmaya kadirdir. Onlar için şüphe olmayan bir ecer kılmıştır. Buna rağmen zalimler küfürden başka bir şey de diretmendiler. Rabbimiz hamdühü ve teala onları körler, sağırlar ve dilsizler olarak haşretmekle verdiğiniz bu ceza kendilerinin müstahak oldukları ...bir cezadır, buyurmuştur. Onlar için şüphe olmayan bir ecel kılmıştır. Onların kabirlerinden kaldırılıp yeniden hayata döndürülmeleri için, ...belirli bir süre ve mutlaka geçmesi gereken bir müddet halk etmiştir. Evet, aleyhizlerinde bunca hicret olmasına rağmen, ...onlar batılda ve sapıklıkta devam edip gittiler. Deki, ki eğer siz Rabbim'in rahmet hazinelerine sahip olsaydınız o zaman tükenir korkusuyla onları saklardınız zaten insan tek kimlidir evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın eli doktorudur hiçbir sadaka onu eksiltmez gece ve gündüz ihsan eder görmez misiniz göklerin ve yerin yaratıldığı günden beri infak etmekte ve elindeki hiçbir şey tükenip gitmemektedir buyurmuştur Bukhari ve Müslüm'de bulabilirsiniz 101'den 104'e kadar and ki biz Musa'ya 9 tane apatük ayet verdik sor İsrail oğullarına hani onlara gelmişti de firavun şöyle demişti Ey Musa, doğrusu ben seni büyülenmiş zannediyorum. O da demişti ki, andolsun ki sen bunları göklerin ve yerin Rabbinin açık deliller olarak indirmiş olduğunu biliyorsun. Ben doğrusu ey Firavun, senin mahvolacağını sanıyorum. Bunun üzerine onları memleketten sürmek istedi. Biz de onu ve beraberinde eklerini bütünüyle suda boğduk onun ardından İsrail oğullarına dedik ki Haydin o memlekette siz oturun ahiret vaadi geldiği zaman onları da sizi de bir araya getirir evet Allah subhanahu ve teala Hz. Musa'yı dokuz apaçık ayet ve belge ile gönderdiğini bildiriyor bu ayetler onun nübüvvetinin sıhhatine ve kendini gönderenden verdiği haberlerde sadık olduğuna kesin kez galalet ediyordu. Bu ayetler asası yedi beyza, yıllar, deniz, tufan, çekirge, güve, kurbağalar ve kan olmak üzere peygamberlerin açıklayıcı mucizelerdi. 105 ve 106 Biz onu hak ile gönderdik. O da hak olarak indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Bir de Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm ve gerektikçe indirdik. Rabbimiz Fahna Teala aziz kitap olan Yüce Kur'an'ını hak üzere indirdiğini ve hakkı ihtiva ettiğini bildiriyor. Citekim bir başka ayet-i kerimede Lakin Allah sana indirdiğini kendi bilgisiyle indirdiği hususunda şahitlik eder buyurmuştur. O da hak olarak indi. Ey Muhammed! O sana korunmuş ve saklanmış olarak ulaştı. Başka bir şey ona karışmadı. Ne fazlalık girdi ne de eksiklik oldu. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey Muhammed! Seni sana itaat eden müminlere müjdeci, sana isyan eden kafirlere de uyarıcı olarak gönderdik, buyurmuştur. 107'den 109'a kadar de ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Muhakkak ki ondan önce kendilerine, bilgi verilenlere, o okunduğu zaman yüzleri üstü, teyzeye kapanırlar ve derler ki tenzih ederiz Rabbimizi. Rabbimizin vaadi şüphesiz yerine gelmiş olacaktır. Yüzleri üstü kapanarak ağlarlar ve bu onların huşuğunu artırır. Evet. Allah subhanahu ve teala peygamberine ey Muhammed senin kendilerine getirdiğin şu ulu Kur'an'ı inkar eden o kafirlere de ki ister ona inanın İster inanmayın Siz ona ister inanmış olun ister inanmamış olun O kendiliğinden haktır Allah onu bizzat indirmiştir Ve daha önce gönderilmiş olan Peygamberlere indirdiği Eski kitaplarda Onun şanını yüceltmekle Zikretmiştir, buyurmuştur 110 ve 111 De ki İster Allah deyin ister Rahman deyin hangisini derseniz deyin en güzel isimler onun içindir namazında sesini yükseltme gizleme de ikisi arasında bir yol bul ve de ki hant o Allah'a mahsustur ki bir çocuk edinmemiş ve onun hükmünde bir ortak bulunmamıştır düşkünlükten dolayı onun bir yardımcısı olmamıştır ve onu tekbir et. Allah Subhanahu ve Teala ey Muhammed Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını inkar eden ve ona Rahman adını vermekten kaçınan şu müşriklere de ki ister Allah deyin ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin en güzel isimler onun içindir. Sizin Allah adıyla dua etmenizde Rahman adıyla dua etmeniz arasında hiçbir fark yoktur buyuruyorum. Bir rivayette müşriklerden bir adam ve Vesselam'ın secdede ey Rahman, ey Rahim dediğini duymuş ve demiş ki o bir tek Allah'a dua ettiğini iddia ediyor ama gerçekte iki tanrıya ibadet ediyor demiştir. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala bu ayeti kerimeyi indirmiştir. İslam Suresi de burada bitti. Allah subhanahu ve teala Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala kabirde bize bunu azıp etsin. Elhamdülillah.